Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yılbaşı çılgınlığı. Dünyada çok takvim var. Hünmeci de var. Örneci de varmış. Müslümanların takvimi var elhamdülillah. Bunda muharram bir yılbaşı olmuş oluyor İslam takvimine göre. Bunun dışında Yahudilerin, Çinlerin, Hintlerin, İranların takvimleri var. Diğer milletlerin takvimlerinde yıl ne olduğu bilinmiyor, belli olmuyor. Halbuki bugün yeryüzünde takvimleri var. O takvimleriyle yılbaşı bilinmiyor. Yani halbuki bilinmek istiyorlar böyle. Hristiyanlar takvimlerine gelince Dünya bundan kaynıyor. Hristiyanlığın damgası var bugün yeryüzünde. Hristiyanlığın damgası var yerinde. İslam'a göre aylar kameri olarak hicri takvim geçer İslam'a göre. Mevlam bölüyor. Bina erbatin hurum. Şimdi dört ay vardır haram ay denen. Bunların bulduğu takvim budur da geçerli olanı. Adem babamızdan beri böyle geliyor rehberler. Nuh'un gemisi Judi oturunca barınağın 10. günüydi. Yani o zaman baş takım olsaydı, böyle binlerce adamlar. Türkiye bu nasıl girdi? İyi başı nasıl girdi Türkiye'ye girdi? Yani Türkiye Osmanlı döneminde yedi asır İslam'ı önder yapmış dünyaya. Böyle bir hilafet merkezi Türk İstanbul. Türkiye'ye yılbaşası girdi acaba. 20 Aralık 1925 yılında. 1925 yılında 26 Aralık'ta. Bir korona çıkar o zamanlar takvimde tarih mebdeyinin değiştirilmesi diye kanun çıkarılıyor. Takvimde tarih mebdeyinin yani başlanan değiştirilmesi diye takvi çıkar, kanun çıkarılıyor. Bu kanun oluyor, bu kanunla Hicri İslam takvimi yasaklanıyor, resmen kaldırılıyor. Yani Hristiyanlığın takvim ekonomi. Yani kanunla bu. 1925 yılında 26 Aralık'ta çıkan kanunla Türkiye'de, İslam ülkesinde İslam takvimi yasaklanıyor, resmen kaldırılıyor. Yerine Hristiyanlığın takvimi konuyor. Ve buna göre de 1 Ocak yılbaşıları kabul ediliyor buna göre de. Bu takvime miladi deniyor, miladi. Milad Arapça aslında doğum demektir. İsa'nın doğumun olarak kabul etmişler buna. Gerçekten Hıristiyan doğumunu tam bilmiyor mu Mesela görünüşe de Hristiyanlar, Betlehem diye bir kasaba var Filistin'de oraya gidiyorlar. Güya bir mağarada Hısan doğmuş diye. Aziz Meryem validemiz oğlu Hısan'ı giz doğurdu derler. Gizli doğurduğunu ama mağarada girmedi, açık doğurdu böyle. Kurumacı ağacı vardı kış mevsimdi. Efsim kıştı. Hurum ağacına sarıldı. Doğum sanatının dolayı. Orada doğurdu kendisini. O zaman Kulüs'te Yahudiler vardı. Yahudiler de Hazreti Meryem'e iftirah eder, Yani gari meşru. şu doğuş derkten. Bunu öldürmeye kalktılar. Oradan kaçtığında erken bunlar. Yani insan tam böyle doğumu günü günü tam bilinmiyor. Gerçi bilinse de iş kifa etmezler bunlar böyle. E, Hristiyanlık anlaşılmadan kapandı Hristiyanlık. <Gülüyor> Hz. İsa Aleyhisselam ancak 3 yıl görev yaptı, 3 yıl. 33 yaşında peygamber oldu, 33 yaşında göğe kaldırıldı. 3 yıl peygamberlik yaptı. Bu üç yüz rafında da çok gizli ama çalıştı. Yahudilerin korkusundan, ölüm korkusundan. Gayet gizli çalıştı. Az ise insanda buna iman etler kendisine. Havar bunlara. Bunun için İncil ezberlenemedi bu tarafında. Halka yayılmadı İncil. Hüseyin anlaşılmadı biz çalışıldığı için. Üç sene rafında tabi göğe kaldırıldı. Sonra havariler dağıldılar. Her tarafta dağıldılar bunlar. Bu havariler hem İsa Aleyhisselam'ın gördükleri olayları, onun bazı sözlerini, bazı incelide aklak kalanlarını anlatan insanlara. Bunları dinleyenler de o dönemde Roma devleti Hristiyan düşmandı, muazzam düşmandı Hristiyanlara. Hatta ilk Hristiyanlara bunlar, şu işin yaptılar Romalılar. Aslanlar paşalar, aslanlar paşaları bunlar da. Böyle... mahzenlerde, karanlık yerlerde, ...tenay yerlerde havariler bunlara sohbet ettiler. Bunlar dinleyenler de o dallar bu dinleyenler de. o zaman elimiz kalem yok. E hiç yok. Ne yazdı bunları tahtalara Düz kaypak taşlara ve derilere yazdı bunları nasıl kalemle kamış kalemle kamış kalemle böyle yani kamış yumtuldu silinkeleydi bir boyalı bir mürekkebe boyaya batırıldı deri yazıldı e kamış kalem boyaya batırıla kalemle oldu deriye değince bu boya yayıldı yani yazı bozuldu bozuldu. Böyle karnı bir şey meydana çıktı. Ancak Konstantin'in Hristiyan olmasından sonra Hristiyan burada sebese Ama bu defa da Konstantin damgası burdu Hristiyanlığa. Neden İncil yoktu bir piyasada? Yüz İncil vardı. Toplu Papaza Kurulu'nun işten dördünü tercih ettiler. Yani tomma çeker gibili, koltuğundan böyle papazlar çünkü ellerinde gerçek inçil yok. Bunu kimse bilmiyor. 300 yıl sonra isarsamdan sonra adı 300 yıldan geçmiş. Ne oldu? Papazlar kuruldu. Münakaşalar böyle. Tartışmalarla, uzun bir sürelerle Konstantin'in desteklediği papazların ilgili dört tanesi Matta, Yohanla, Luka, Markus'un yazdığı iddia edilen kitaplar İncil'de onlar kabul edildi, bir hesaplandı. Bu dört İncil'de de hep İsrail İslam'ın hayatında örnekler böyle bunlardan derken. Yani gölgü tanıkları ama tanıkları, İsa'nın işi böyle böyle yapıyor. Ha İsrail İslam'ın çarmıhtaki sözlerini, gömüldüğünü, mezarından kaybolduğunu, şunları bunları böyle. Yani Allah kermiş şey ya bunlara. İşte Noel Baba da o da Konstantin zamanda meydana çıktı o da o da meydana çıktı. Bir ya Constantin riyasetine giriyor birisi de Antalya Şehirce yaşayan bir kimse. Aziz Nikola aslıken adı. Onlar göre azizler evli anlamına geliyor size onlara göre Nikola adına ya yani bir evli onlara göre Rüyasına giriyor şu bu oldu derken efsane bir şey aslında maslı yok. Mezarı yok. ismi cismi yok aslında. Bir peri masalı. Peri masalı. Fakat ne oldu? Konstantin yine burada ağzını koydu. O bir bayram kabul edildi. Noel bir bayramı kabul edildi. Böyle. Yılbaşı onun zamanı kabul ediyor başladı da. Ondan öyle yoktu. E Günümüzün ne yapıyor Hüristiyanlar? Günümüzde de Hüristiyan mağaraya gidiyorlar. Hacı oluyorlar. Yani hep böyle Katma şeyler. Tabii bu bizim için önemli değil vatandaş. Araştıran İslam'ı buluyor, İslam'a gül araştırmalar. Araştırmayanlar, körüköne gidenler ana da meştesi Şimdi Türkiye'den oğumuzdur amlar. Demek ki 1625 yılında özel bir kanunla, selef kanunla Hristiyanlığın takmi kabul edildi. Neden? Batıllaşma ile özdeleşme adı altında. Batı, batılaş, bat, batı ile özdeşme adı altında. Yani muhassim edilir burada. adı altında kabul edildi. Buraya nereden geldi buraya? Aslında Tanzimat Fermanı derler. Tanzimat Fermanı. Reşit Paşa'nın okuduğu bir ferman. Bildiri yani böyle. Birkaç maddek ferman okudu. Reşit Paşa, o zaman sadrazamdı kendisi. Başbeldir yani, başbakan kendisi. Bu kim bu adam? Bu çok Paris'te kalmış, Londra e kalmış, Londra kalmış. Londra kaldığı zamanlarda iz kaç masanlara kayıt olmuş, kayıt olmuşlar ya. Kendi Mason. Hem de faal Masonmuş kendisi o lojada. Faal Mason kendisi. Bu Türkiye'ye dönünce İngiliz elçisinin Palaşı'ndaki baskısıyla e, saldırı azam başbakanına getiriyor muhtemelen. Yani Mason İslam düşmanı kendisi. İslam ülkenesi başbakan oluyor. Bu ne yaptı? Palaşı'ya baskı yapıldı. Ve bir ferman hazırlandı. Günaline attı deniyor buna böyle. Orada bu okudu. Okurken de hep elçiler oraya geliyor, elçiler oraya geliyor, Hristiyanlar oraya geldi oraya. Onlar şey diyor, bayram onların işte o. Kalk böyle. Onunla Osmanlı Devleti'nde Hristiyanların kapısı açıldı. Böyle. Sonra ortaya çıkan Jön Türk'te çıkıyor. Jön Türk'te böyle şey. Hristiyanlığı benimseyenler. Ama Hristiyanlığı da yalnız ahlaksızlığı benimseyenler anladı. Yani bakın şuna bakın böyle. Yani batıllaşma diye. Böyle bir Türkiye'de bir oyun oynandı Türkiye'de. Bu Jön Türk'te taarrufaya karşılar kendileri. E, gazı çıkardılar. Tas vefkadan gazete çıkardılar böyle. Biraz da Namık Kemal suabi gibi kişiler kişiler. Kalemleri kuvvetliydi. Böyle fitne ortaya çıkardılar ama Batı'nın oünkü şey teknoloji olmadılar ama. Yani bir fabrika kurmadılar, kurdurmadılar böyle. Su arıt aldılar. Bu şekilde işte 25 yılında 925 yılında yılbaşı Türkiye'de kabul edildi. Talukarıyla zorla kabul edildi. Peki bu yılbaşı hakta nasıl benimsendi? Halkta nasıl benimsendi buna? Şimdi tabi o dönemde Türkiye'nin başka bulunanlar birazdan dönme derler. Dönmeler vardı. Dönme. Dönmeler. Çelamete kurulan bir bazı Yahudiler Yahudiler İstanbul'un diye İslam'a gelip gösteriler kendilerini. O güne kadar bir gayrimüslim Hristiyan Yahudiler başka kimse İslam'a geldi mi Müslüman da adı. Müslüman karışımımızdı. Fakat bu yağdüler böyle toptan bir dönme, İslam'a geliş yapınca, o gün Müslümanlar kuşlanmışlar dinlerinden. Bunlar Müslüman olduk dedikleri halde, şahit dedikleri halde bunlara Müslüman dememişler de dönmeler adı. Dönme demişler bunlar. Yani bunlar kuşla bakılmış böyle şey. Fakat bunlar devlete sızdılar muhtemelen de. Devlete bunlar. Üst makamlara geldiler bu dönmeler. Bunlarla teşvik ile Türkiye bu duruma geldi. Şimdi Hristiyan yılbaşısı kabul edilecek Türkiye'de ne oldu? Devlet bütün gücüyle buna yüklendi. Devlet. O dönemde yol yok hiç be, yol yok. Yani şehir merkezlerinde. Bırakın kenar mahalleleri. Bırakın şu köylerimi öylerdi. Yok yok yok yok. Şevme kezlerinde. Her taraf çamur içerisinde. Işık yok. Burada. Karanlık. elektrik yok böyle. Tek tük lamba var ama onlar cılız ondan sünün sönü sönüyecek ve Karanlık içerisinde. Halk ayağına bir çarık, çarık vuramıyor bence. Yoksulluğu, fakirlik, kıtlık, açlık bir dönemde. Ama devletin görevi Ne? Hristiyan Türk'ü geliştirmek tek bir anlaşma. Radyo başlamak üzere, medya dönmeler başlamak üzere ve bütün deriz, kurumları ve kuruluşları hep bunlar buna baş oldu, Bunlar Bir de üst düzey memurlara baskı yapıldı. Eşleriyle beraber gelmeleri için yılbaşı kutlamalarına baskı yapıldı eşlerini de yani balolara gelecekler tabi içki alkol suyu bir gitti halk kur ekmek bulanmıyor halk yani çarık, bulamıyor. çarık bulamıyor. yol yok bir şey yok böyle. kıtlık açlık verem muazzam gitmiş gıdasından dolayı öyle bir durumda muazzam içki tüketiliyor ve başta milli piyango deniyor ki aslında milli kumardır bu başlamak üzere bütün kumarlar teşvik ediliyor böyle, tombalamo, şunlar, bunlar teşvik ediliyor. Yani Hristiyan ne yapıyor başında aynı şey yapma çalışıyor. Kadın erkek toplanıyorlar, zorla Müslüman memnun hanımlar zorlanıyorlar böyle, dans etmeye, yaban erkeği kucağına atılmaya zorluyor bunlar. Bu şekilde bu alka yaygınlaşıyor beraber Tabii. Basın bazen yayın yapıyor, radyo yayın yapıyor, e, piyangos çekim yapılıyor o zamanlar. Radyo bunu veriyordu böyle. Ben hatırlıyorum şurkına ben de. Radyo bu piyangos çekimi verirdi böyle. Yayın yapardı, alt egent abi bu bilet alanlara alana da bu şekilde baskıyla zorla zahmetler propaganda ile yapıldı ve Noel Baba denen o pir masalı Put aslında ben zamanlar. Her yere dolduruluyor böyle. Zorlanır böyle. Dairelerine, salonlara şuraya buraya Zavallı halkta tüccarda, esnafta vitrine koy böyle. Yani o günün modası uyarak, yani ilericilik taslayarak sanki efendim işte vitrin üstü dedi, şeylerle şeyler ile. yazık ki Türkiye bu bu bu şekilde böyle Yani Hristiyanlığın bu ahlaksızlığı olundu. Şamlar devrildi, ormanlar, genç fidanlar. Genç fidanlar. Hristiyanlar, yani Hristiyanlara göre Şam yapan dökmediği için sanki onlara bir ölümsüzlük işareti o. Ölmüyor musunuz bir kafir? Ölmüyor <Değil> musunuz yani? <canım? gülüyor> onlara göre yılbaşında Şam fidanı oldu mu Şam yapan dökmediği için ölümsüzlük bir simgisi olundu olanlara göre şey. Ana şiir zikri yapıldı. Genç sanlar ona çekildi. ve hindi. hindi mi daha Hindi belli. Hristiyanlar yediği için ne yapar? Ebeno koyun kuzu değil de bu da o gece hindi keşeli hindi de belirir. Şey. Tabii içki meseleleriyle hep bunlar hazine çıkın mı falan böyle. İçkiler şunla bundan bu şekilde. Bizim Düze verabiliyor Ali İmran 100 ayetinde Rahim. Ya ırz aminu, berabiriyor. Ya ey yehlizine aminu, ey müminler Allah üzerin. Ey müminler. Burda ki ya önce ya geliyor. Sonra ey yusufa, üç ayrı bilim aslında bu. Ya ey uyarı, uyarı. Gel, bu aslında arapça aslında uzakta kullanılır. Mesela gün çağıracak uzak tariheye Abdallah derler. Ya Mustafa. Ya nasıl bunu kullanılmaz? Uzakta ise ya Abdullah. Ya Mustafa. Böyle bağırırlar. Bizim öğlen böyle ya ile hitap ediyor. Neden? Gafiletli olduğumuz için. Uyarıyor bize böyle. Ey yeminler, uyanlar, gafiller. In eğer itaat ederseniz Fekh-i Mellis'e kitabe. Eğer kitap ehlinden onlara uyarsanız itaat ederseniz yeri duyu ve sizi onlar imandan sonra küfe götürür. Min ba'di iman eküm kafiriyyim. İman olsaydı kafire götürürler. Yani eğer Mevlam buyuruyor Hristiyanlara benzerseniz onun yaptığını yaparsanız o işi yaşarsanız onlar sizi imandan sonra küfe götürürler. Allah'a katılın kârı olsun öyle buyuruyor. Küfe dersin Mevlam buyuruyor. Ve bu yüze Peygamber aleyhisselatörü de bi kavet, Men teşevebi kavmin Kim hangi topluma benzerse o da onlardandır. <gülüyor> Kim hangi topluma benzerse onlar yaşarsa o da onlardandır. Peygamberimizin prensibi aleyhisselatörü prensibi Müslümanlarla onun arasına kalan çizgi koymak. Yani her konu onlara benzememek. Benzememek onlara. Hegel Nalya İslam'da teririye oruç aldığı mahram oyununda verilerek ki Ya Resulallah Yağda vardı Medine'de on tutuyorlar. Yani büyük o zaman onlara benzemek için bir gün evvel bir gün tutmak gerekiyor muhtemelen. On tek oluyor. Meklul oluyor tek böyle. Yani dokuzdan on on bir olması gerekiyor muhtemelen. Demek ki oruçta bile ibadete bile onlara bezemeye gerekiyor. Bezemeye gerekiyor. İçki yıl yılbaşında. Yani o gece sanki haramlar kalkıyor. Esraklılar kalkıyor. İslami kuralı kalkıyor sanki. Allah kuralı. Kalkıyor. Yani Türkiye çapında. Türkiye çapında böyle. Hatta terör polisleri, terör polisleri, aşırı alkollü polisine yardım ediyor. Bakın. Yardım adım. Emin O şey tam bunlar tabii. Onası yok tabii. Ona. Yani gerçekten yani İslam için kara bileke bu. Yani böyle. Kara bileke. Kendi dinini bırak, kendi takine bırak, peygamberin doğumun hicretine bırak da Hristiyanlara benzemek çalışmak. Bir de hep haramda ama. Hep haramda böyle. Yani i̇badete bile benzemek günah oluyor. İbadete bile. Bu bir de haramda ama böyle. İçkispe'de, kuma oynamada, dansta, salda, yazda baloda, hindi yemede, çam kesmelerinde hep bunlarınla bezemeye çalışmak, Allah korusun meydan buyuruyor, siz onlara küfre götürürler. Yani bunun sonu kafirlik. Osmanlı Devleti Orta Doğu'ya hakimdi. Orta Doğu'ya. Hatta Balkanlar, Yunusistan, Bulgaristan, Romanya. Afrika'nın kuzeyi. Arabistan'ın tamamı İran hariç hep Osman ülkesiydi. Orta Ortadoğu'da petrol çıkınca o dönemde o zaman İngilizler İngiltere dünyanın tek süper gücü o zamanlar. Ne yaptı İngiltere? Osmanlı yı yıkılmadan bu petrol hakim olamayız diye Osman'ı çalıştı Osmanlı diye. Siyonistler Siyonist. Şimdi Yahudilik başka Siyonist başkomitelerimler. Siyon bir daha adı orada. Siyon dağ. O dağ üzerinde Hazreti Süleyman'ın heykeli yapmak istiyorlar Yahudiler. Tepe üzerine böyle. Onların Siyonist yolu. Yani Siyon dağına mensup anlamına göre bir. Siyonist. Yani i̇şte bu Siyonistler ne yaptılar? Filistren gelişemeyince halbiy yapmak için İngiliz Sion itifakıyla Osmanlı'yı parçalamışlar böyle. İşte John Türkler, Reşit Paşa gibileri, İttihat Traki gibi paşalar ne yaptı bunlar? İngilizle iş bir yapara bunlar, her arkasından Osmanlı'yı parçalamışlar böyle. Paşalandı. Bir Anadolu kaldı Türkiye'ye. Bir Anadolu kaldı. Onda da çok gürulandı, çok uğraşıla bir şan da bile. Çok görüyorlar. Ona bile yani doyu kapanmak istiyorlar böyle. Eti kemik ermiş istiyorlar. Bunun dışında temel merkezi ezan 20 Nisan var. 20 Nisan. Yani doğum haftası kutucuğalar da ben tabii işte, kullanmayacağım kelimeyi de doğum haftasılar 20 Nisan. Bu da ne Bu da 28 Şubat'ı ünlü bu da. 28 Şubat. 28 Şubat. Yani üniversite mücadele altında yapılan bu bir plan Ezan camiden, minaren kalkacak. Merkezi, sistem ad altında ezan okunacak. Minareler oldu tersiz direği. Tersiz direği. Halbuki nedir sünnet olanı? Her camide okuması sünnettir bu. Hatta bir müezzin İlk kez İkide okuyamazlar, mekru oluyor o kadar Bir mezdim, bir camide, bir meşdiyede okur, bu da sürekli oluyor böyle ya. Yani. Bu da okur, bir orta okuyayım. mekru oluyor böylece. Ne oluyor işte, koca ilde, hatta köyler, yakın köylere daha işi için alıyor, yerde okunuyor belde. Buna hala tercih direği. Ne yazık ki, ne yazık muhtemeler, yani Müslümanlık. O kadar bir duruma geldi ki Müslümanlar ferasel bir şeyler, feraset kaldı, duyarsızlık İslam'da böyle kaldi. Terzilerinden ezdiriyorlar böyle. Süne de kaldırıldılar. Bidatı siyahi otel kondu böyle. Üstelik otele kaldırıldı böyle. Bunun dışında daha çok amaçlar vardı ama böyle. Allah şükür devam etmeyi nişanlı oldu. bunun daha böyle. Arkası vardı böylece. Merkezi Vahiyse bunu mu için böyle içerir. Ondan sonra imam olacak Allah korusun. Yavaş şer buydu amaçlar bu şekilde. Ne yazık ki bizim Müslüman halkımız da ne yapıyor? Camide herhalde okuyor, belki sistemde okunuyor böyle. Açıyor, ne of diyor. Hele bazı görürler. Bazı görürler böyle. Cibre sarıya giymiş, alın mikrofonunu, Allah Hazreti davet, tamam bağırıyor, şey yapıyor böyle şey. Ne yapıyorsun insan da? Bidatı yapıyorsun. Ona çam duyarsın bu şekilde alkışının bidatı. Senin dinini ortadan kaldırma reşe alamadığına vereceğim. Şimdi mesela şu anda günümüzde pek sıkı değil o kadar bela. İmamlı okuyor, sonra okumuyorlar. İşlere gelmiyor. Tembelleştirler. İşlere geliyor. Bir demeyen basıyor, bir cemaatine bir demeyen basıyor. Oturuyor. Der, haber, keyfine bakıyorlar bakıyor. Bu kadar duyarsızlık e, İslam'ın kökünü bilmeme. 20 Nisan kutlaması. Doğu mahtarikten 20 Nisan Peygamberimizin doğumu 11 rebe 12'ye bağlayan geri sabah karşı mı demdiler? 11 rebe 12'ye bağlayan pazara parasıya bağlayan da o gün adamın derdi sabah karşı ne Yani İslam Peygamberi, Rabbimiz'in son Peygamberi o zaman doğdu. Ay -i -i ayı, 12. günü diye geldi. İhsan'a takvim budur. Buyur da Ne yaptılar? Peygamberimizin doğumunu da yaptılar? Hristiyan takvime göre değiştirir bakmı derler. Gibi Nisan, Kutaması ad doğum ad altında, bunu da Hristiyan takvimine değiştirirler. Allah korusun arkasından daha yardım böyle şey. Arkası böyle. Peygamberimizin ölüm şu derken böyle. Ondan diğer geceler değiştirir Allah korusun. Hatta amaçları oruç ve değişik bunlara göre Efe Recep. İşte, yani sıcak gelmesin derlerden, aynı zamanda geç Amaçları bu devre. İslam bozmak yol açma, İslam amaçları bu şekilde Efe ye. Peki onlar bunu yakıyorlar mı? Törenlerde. Gelelim şimdi bizim din görevlerine gelelim. Din görevlerine gelelim. Ne yapıyor bunlar? 11-12 yılların Rebbi'yle ayın gelesinde, yani Peygamberimiz'in gerçek doğum günisinde, Kılları kapı burada mı Yani para vermesen yine bir aşı okumayan da evinde, bir evet, okumayanlar, değil mi? Değil mi? Bak, aramesen, Allah için gel başta okumaya gelmezler. Hep işi var, hep işi var ben gelmezler ben bak. Yani Allah'ız için Peygamberi gelmeyenler, bir aşı okumayanlar, bir ilahi okumayanlar o gece 20 sanrı ne oluyor? Bir sebebelik diyanet yapıyor, sebebelik var Hafıza toplanırlar. Kur'an'da şunlar bunlar artık var artık. Bir canlandırma, canlandırma, özendirme. Yani muhtemelen bakın Allah aşkına muhtemelen ne acı günlerim değil böyle? Ne acı günler be. Ne gaflet. Yılbaşıdan o felaket, o çılgın nasıl Türkiye'ye yerleştirilmişse aynı şey 20 yaşında yapıyor Türkiye yapılıyor. Aynı şey yapılıyor böyle. Diyanet yapıyor bunu böyle. Bunu diyanet yapıyor burada. Sebebberi geliyorlar böylece. Konferansta yürüyorlar böyle. Konferansta şunları, bunları konuşuyorlar böyle faz geçiyor. Bir şey yok bunda böylece. 20 sene olunca konferansta yürüyorlar şunları, bunlar bazıları bir şey. Anladığıma böyle bir şey. Şimdi mesela Hristiyan'a tek edilirse İsa'nın doğumu desen ki İslam tak olsun. Ne yapılır? Dünyası İslam denler. Yani bunu Allah'ın azalmasına almak için azalmasına gelir. Neyse ki Türkiye, Türk halkı bu kadar gafete muhtemel. Hadi İsa Aleyhisselam peygamber da bir hücudu. Biz onu seviyoruz böyle. Sevmemiz lazım, iman etmek lazım kendisine. Hak peygamberdir. Hem de ulu azim deniyor bunlara. Altı peygamber ulu azim bunlar. Yani en üstün ul peygamberler bunlar. Ulu azim peygamberler İsa Aleyhisselam ruhullah deniyor buna. Ulazım peygamberdir. Büyük peygamberdir. Ona ince kitabı verildi gerçekten. Onu seviyorum muhtemelen. Onu seviyoruz. Ama hristiyanlık başka. İsa Aleyhisselam başka. Tam kopuk yani böyle. Tam kopuk. Haşa İsa Aleyhisselam içki içti mi muhtemelen Allah aşkına? İçti mi? O kendi doğumunu kurtardın mı erişkiyle? Kurtardın mı kendisini? İçki içti mi? Balı yaptı mı acaba böylece? Yaptı mı Her peygamberin özelliği var. Her peygamberin. Onda özelliği neydi? Züht, zühtük. He zühtük, dünya malı iş yok. Hiç dünya malı yok böylece. Bir gün bir yere giderken bir tara varmış. Saç sakalını taramaya su içme bir kabı varmış falan yolda su içmek için pınardan bir şey de tara var falan bir pınar başına geliyor balıkçı biri elini su içiyor pınardan ne yani böyle oluyor diyor atıyor kabı altındalar bu, bu bunu bu dünya mı taşımayanı veriyorum bak yeni bir gün gelecek balıkçı Birisi sakalını parmağını tariyor bu şekilde ver parmakla adam yani bu işi görüyor diyor o tara atıyor mu bir gün İsa Aleyhisselam Hazretleri uzarmış gece. Bir, aldık, bir yer uzarmış böyle. Şöyle yere uzanıyor bakıyor. Yer düz tabi. Başı rahat etmiyor böyle. Gidiyor da taş alıyor getiriyor. Taşa baş koyuyor böyle. Çeytan geliyor. İsa diyor, İsa diyor. İsa diyor. Sen dünyaya taptın diyor. Bak diyor, Taş altının başına altına böyle. böyle. Onu kılap atıyor böyle. hadi İsa Aleyhisselam böyle bir zahid peygamber. Züyt. Yani hiç dünyama edinmeyin peygamber. Bu çünkü göğe kaldırıldı. Kalkışkan mı Sıkamaz diyor İslam'da. Göğe kaldırıldı. Hristiyanlar başka, Hazri Meryem başka, Hıristane başka muhteşemler. Yani Hristiyanlar Konstantin'in görüşleri, Roma'dan gelen efsaneler ve şirklerin müşkül yaptıkları ananeler, bunlar bunlara girdi. Bu yapılar böylece. Şey. E şimdi günümüzde de bakıyoruz ki. İslam ülkesinde belki de o mağaza sahibi belki de hacıdır belki de. Yani belki hacı etmişti kendisi böyle. de yılbaşı diye bir işaretler. Noel Baba denen okrutlar. Peki nasıl yapabiliyor bunlara böylece? Nasıl böylece? İslam yılbaşı bir Muharrem. Nasıl geçiyor? Kimse ki, büyük ya bir olmayacak Ya bir hiç kimse bir olmayın Bilmiyor böylece. Ama buna gelince aylar önceden yılbaşı hazırlığı, yılbaşı hazırlığı, yılbaşı şunları, bunları hazırlıklar yani okullarda, okullarda şu talebelere bu aşılama yapma böyle. Bir kimse fukus şöyle bir mürtet babında, mürtet babu diye, yani din dönme bir bölüm var, şöyle buyuruyor. Bir kimse diyor, gayrimüslimlerin bayramına katılsa, dini gününe katılsa, onu yaparsa diyor, dinden çıkar diyor, teşhima, teşhika gerekir. Likâr, iman tazemsi gerekiyor bana böyle şey. Yani bir insan eğer gayrimüslimlerin yaptığını yaparsa, Örnek ücünü veriyorlar kitap uzun kitaplarda. Onun yılbaşı olmadığı bir Türkiye'de. Meclisçilerin Nevruz'unu veriyorlar be, Nevruz'unu. Yani bir insanın Nevruz, Nevruz bayramında, Meclis'in bayramında ...ateş yaksa, etrafına dönse, atlasa... ...ya yumurta okuyun, tokuzta okuyunlar yaparlar... ...ne diyorum ben, bana teccid-i iman. Hiç nikah lazım öyle böyle. Nikaha gideyim, bana gidiyor, imana gidiyor. Bir un toksun, ateş yaksın. Onlar bezdiyisin. Işte. Ne duru ateş? Onlar tapında ilalır ağaç böylece. Onlar böyle. o da böylece. Onların bir mağbettleri var. Adı ateş gede. Ateş gede. Adı böyle. Mağbettleri var. Ortada büyük bir ocak. İçinden odun yala işte odun. Nasıl odun yalanı böyle? Düz odunlar böyle. Düz onları getiriler. Onları yıkadılar böyle. Kuruşturlar. Ne sormak Sapıldık. falan var ya. Ne sormak? Şamanı Fariş adetleri. Seman Farişi. Yani Fariş Fars İran'dan geliyor. Fars Selman. 7 yaşa gelince o tuttuğu elinin babası, gel oğlum Selman, seni de ateş gediğe götüreyim seninle. Sen götüreyim de sen öğrenirsin tapta tapılmasını. Selman 7 yaşında fakat çok zekiymiş abiyle. Çok zekiymiş. Yani üstün ve zekâ kenistim abiyle. O durumda babası da götürüyor bunu. Ona bakam bir defa dön feta. Bir defa dön bakarsın abiyle. Dedim. Dedim baba diye soruyor nişan mıydı diye döneceğiz. Nişan. "Evet baba." "Olmuş değil işte biz bir yakmaz ahirette yakmaz bizi Baba, Baba "Sobanın parmanı diyor. Yakacak bakayım diyor." Eee korkuyor da içtmez. Yakar. Baba diyor, sen kaç yıla tapınıyorsun? Şu kadar yıl. Baba bu kadar tapmışsın diyor, dünyada yapıyor seni bu diyor. Yapma mı seni bu diyor, ben tapmam buna baba. Diyor. Tabi o zaman baskı yapıyor, evden kaçıyor mu? Elden kaçtı. İşte Şam'a gitti, oraya gitti böylece. Bazı o zamanki rahipleri gördü. Hristiyan bozulmayan, kenar kuyuda kalan rahipleri gördü. Ona bana dediler ki, ya Selam'a da sen buradan Medya'ya doğru git. Orada durma. Son fevrimiz yaklaştı, alametleri belirdi. O müjdene gelecek, onu sen bekledi Bu da bir kermağa katıldı, deve keremlere kovaya katıldı, bir gitmek üzere. Fakat intihar yapıyorlar bunları. Buna ne yaptılar kermedekiler? Gaddar yaptılar, gaddar yaptılar Bunu eline ayran bağdılar. Bunu esir de sattır pazarda. Sattı, esir de işte böyle. Bir Yahudi aldı bunu. Medine'ye götürdü. Medine'ye götürdü. Kendisi ilgi aramış, yapıldı. Çalışkanlık çok kendisi de. Yahudi oturuyormuş vurmuşun altında. Vurmuşun altında budum üzerinde. Temizmiş onları. Biri geliyor. Bir geliyor. Bunun sahibi Efendi Yahudi'ne geliyor. Duydun mu? Diyor. Mekke'den diyor, buraya diyor, Muhammed diye biri gelmiş, peygamber davacıymış diyor. Duyur mu diyor böyle? Sihaz Selman düştü boyuldu aşağıya oturuyorlar. Adını biliyordu hamilece. Peygamber'in adını biliyordu. Geleceğini biliyordu. Duyunca düştü bayıldı. Sonra elhamdülillah Peygamber'e gelen Hazretlerine geldi. Ona demişler ki bu rahipler ağzından peygamberi sadaka almayacak, biriket almayacak, Yalnız hediye alacak, kabul edecek o. Bu şekilde. İşaretleri bu biri. Belki işaretleri var tabii. Şimdi bu bunu Efendimiz suhruma vermiş biraz yemesi için. Bunu yememiş. Peygamberimiz geldi. İlk defa geldi. Dedi, yarısıyla Allah dedi. Bunlar benimle benim sadaka bunda. Kabul etmemişsin bunları. Peygamberimiz de böyle. Yani gönülse de. Yani bir de tabi diyorum böylece. Selman bize onu haram kıldır sadakayı kabul edemem. Sonra başlayan geldi ya Rabbi, bunu da hediye al kabul etmişsin onu edelim buyurun. Tabi Müslüman oldu hemen yani kendisi. Ekrem bir şey getirdi. Ama köle köle ne kadar uzun yani Resulullah'ı buldu. inandı iman etti böyle. İman etti böyle. Onun için yandı zaten yıllarca. İşte düştü. Köle oldu, şubu oldu, çekti keşilecekti. Onun yolunda bu küçük şeye katlandı. Tam Allah'ın üstüne kavuştu. Onun sohbetine bulundu. O feizi aldı, o tadı aldı Böyle ruh yoştu. Gönül imana doldu. Dur gönül nurlandı böyle aşka gerekkeniz. Ama köle duramıyor fazla. Namaza gelen mi? Akşam namazına gelemiyor köle. Yarısıyla Allah. Ya Eyvah, yarısı benim duayette. Allah'ım kutas bu köylükten de hepsinin yanında bulunayım. O zaman tek bir bunun çıkar yolu vardı kurtamanını e, kitabete mukatebe dediğim bunlara kitabete kesilme. Yani köle tek bir sahibine sen bana satar mısın bana? Sen beni bana satar mısın? Bir fiyat konuyor. ödeyince kurtul köylüte. Tabi o zamanki ger gerçek geri mesele dediğim ki yüz altınsa, Yüzde elli altın işliyor bu taraf Fazla işliyor bu. Ödersen serbestsin bir rakam. Buyurdu Peygamber'e kendini kitap ete kes. Geldi. Yağdı gidiyor O da kabul etti. Üstüncü parayla. Kestir mekanesini. Peygamber'e buyurdu Aleyhisselatörü hesabına toplam para verin bakalım bunu bana. Topla verdiler. Elhamdülillah kurtuldu muhtemelen. Peygamber kurtuldu. Resulullah kavuştu. Hep yanda kaldı hanımefendi. Hep yanda kaldı hep hiç bir ayrılmadan kendini Peygamber kaldı. İşte onun babası ateş perestti o Ateş perestti. Bakın ne diyor babasına? Baba parmağının sopu yakacak mı bakayım? Bir deneyim ama diyor. Ben boş tapma mı diyor bak? Bakın deney, deney bakayım diyor Yaktı tabiileş. Bir gün bir müjdesi Hazreti birisi Bizime geliyor. Bistam şehir Şam'ın şehrine bir şey, kasaban adı. Yani Bistam olmuşsa bu hatırlıyor. Beyazlı Bistami deniyor kendisine. Zamanın kutbu. Büyük evlullah kendisi. Bir gün bunu bir Meclisi geliyor. Eline meclisi geliyor. Ama meclisi olduğunu bildirmiyor. Eğer bu evliyaysa, kâhmet sahibiyse bunu benim bilmesi gerekiyor falan böyle. Tabi geliyor gidiyor falan bu şekilde. Sohbet dinlerken din bir gün gülüyor. Şimdi yazmış mecusi meclisi. Ateşperest yani. Hey! Mislami diyor. İstanbul yani. Evliyaya, sana evliya diyorlar. Keramette var diyorlar. Şu bu diyorlar. Ben de meclisiyim seni bilemedin diyor. <gülüyor> ben de meclisiyim bildim ama diyor. Ben de kimseye ayrımlıkları çıkarmam böyle diyor. Sen kim olsan gel dinle semizi verdi. Semiz dinle bu şekilde böylece. Şimdi başka tartışmayalım onu tabii. Diyor, biz diyor. diyor, bizi ateş tapınız diyor, ateş tapınız böyle diyor. Biz yakmayacak bizi böyle tabii. Bu şey, biz yakmayacak. Az biraz bir semede mangal ateş var, mangalında ateş varmış. Kalk alıyorum mangalı, Kor. böylece. De ki uzay bunu da bakayım, diye kocaman bakayım. Ama yakar, yakar bana dökün, dökün diyor, döküyor kuşanlar. Hiç yapmıyordum öyle. Evlisi yamıyor böyle. Evlisi yamayı ne yapıyor? Ölüsü imana geldi onlardan böyle. İmana geldi. Yani evcillar yani. ateş yakmıyor mu? Evcillara Ateş yakmıyor evcillara böyle. Ben gözüme gördüm böyle. Elinde sabunun kor alıyorlar da bunu. Alıyor, alıyor manga bakıyorsun, kor böyle. Alıyor. Yakmıyor onlara böyle şey. Ve Sırtı geçerken de sap altı cennet üzerine kuruyor böyle. Cennetim, bir yüzden bir yüzden cennet saptı Tabii nasıl köprü, bilemiyorum ben işte böyle. Yalnız hadise gelen kılın ince, kılıçtan keskin diye böyle geliyor. Hadiseydi. ince, kılıçtan keskin. Bu tabi anlamı mecazi anlam diyor mecazi böylece. Geç anlamı değil bu. Yani gerçi böyle ince bir kıl değil. Tabii. Keskin değil aslında. Yani geçilmesi zor anlamına geliyor böyle. Bu anlamına geliyor. Köprü cennet bir başından bir başına kadar. Mahşeden cennete giden tek yol var. Yani cennet bir başka yok. Mahşeden böyle. Oraya geleniyor. Peygamber dahil, evliya dahil her kadar gerekiyor geçin, geçin böyle Geçme geçin bu ne kadar bunun uzunluğunu acaba? En az 3000 yıl. En son mümin 3000 yıl geçecek, en son mümin böyle. Kim 300 saniyede? Kim 300 saniyede? Işık hızıyla geçecek böyle. Gecek böylece. İşte gerçek müminler. Dedi gerçek müminler, gönlünü Allah verenler dünyada. Yani gönül gönüllülerin duyguya, kalbine Allah seviri üstün klanları. Yani her şeyi aşacak Allah sevgisi. Allah eniş aşacak. Allah Mehmet'i bunca rica ediyor, tamam. Haram bu, haram bu, tamam. Fardım, farz. Yani bu noktaya gelmek. İşte taviz yapamamak böyle. Kaçamak, aramamak. İşte filan önce böyle demiş. Filan efendim, dekan böyle demiş, böyle demiş. Mişmiş olmaz. Azimet ver. Azimet, azimet böyle, azimli. İstanbul'un ne aslında? İstanbul'un herkes İstanbul'u biliyor Ne abi kimileri? Kaçak akılıyor sanki evveli. Gizli yol arıyor evveli. Kurtulma arıyor. Kaçak birleşik Şimdi dünyadaki gerçek müminler yani gönlü Allah girenler Mevlam biri İzâ zükürallâhü ve cilet kulübü olanlar. İzâ zükürallâhü Allah onun cezesi arıyor, onun cezası. Ve cihet kulemim bir ferto olacak, kitleşim olacak kaplarında böyle, duydular mı olacak böyle. böyle? Taş gibi ekip kalmayacak böyle. Allah kim bunlar? Geçimim bundan mı? Böyle. Allah için canını vermeye hazır, Malını vermeye hazır, sağlık vermeye hazır, her şeyin hazırı, her şey hazır. Allah onun cezesi. Allah razı olsun kendisinden buralar. Allah'ın bevilamızda, bunların namazı başka. Bunlar ibadete başka, başka, başka, bunlar zikirlere başka, bunlar Kur'an'a başka bunlar böylece. Dünyada kafa, dünyada gün mevli aylarımız acaba. gelenler. Tabii ne mutlu bunlar ama. Ne mutlu bunlar. ama. Ne çünkü bu hayatın sonu ölüm, ölüm. Dini her gelen, din'e geldiği anda Geri sayayım hem başlayacağım, hem başlıyor, geriye sayayım. Nasıl başlıyor? Yıl ayla mı? Hayır, nefes sayısı nefes sayısıyla, nefes sayısıyla. Nefesini çabuk tüketen ömrü daha kısa oluyor, nefes sayısıyla. Şimdi tubba görmüşlerimde bir insan nefes ama iki saniye sürdü, nefes almasın insan, nefes almasın. Üç saniye bu nefes veriliyor. Ve oluyor? aldı iki saniye süreye biraz duruyor biz sanduruyu onu veriyor beş saniyede evet, alt verme iki saniye geç geçiyor tekrar nefes alıyor yani yedi saniye bir nefes alıyor yedi saniyede ne zaman bu istihza halimde böylece normal durumda ya yani biraz istihza oturuyorken iki saniye nefes alıyor bir saniye beş veriyor iki saniyede daha boşluk yapıyor yedi saniye bir saniye söyler ama bir insan hırslı, sinirli, ahlaka bozuk, streçli, alkolü içki, şunu bunlar böyle, kumalar kendisi böyle, gerilim hayatı, bu ne yapar? Yedi saniyelerine, üç saniyelerine bir alf böyle. Ömür, gidiyor. Yani Ömür damlıyor, damlıyor, Gidiyor böyle, hızlı Öbüründe, yedi saniyelerine bir alf veriyor, ömür damlıyor, ve yavaş bir, yedi saniye bir damlıyor beni. Yedi saniye şıp, şıp, yedi saniye damlıyor. Bundan ne yapıyor? Üst saniye damlıyor. İki saniye damlıyor beni. Şıp şıp damlıyor beni. Ömür ne oluyor? Ömür tükeni ne Ömür tükeni ne oluyor? Yani hayatın sonu ölüm. Bu benim belli bu. Bu belli bu. Yani bu kutu çok ondan vereceğim. Aldanan ne oluyor? Aldanan ölüm anında aldandığını anlıyor. Ölüm anında. Ölmeden de anlıyor. Ölüm anında, gözden perde kalkınca, o âlüm işaretlerine gelince, o anda kendisini görebiliyor belki Kendini görebiliyor. Bakıyor ki kapkara zulümat içerisinde, gönlünü görüyor. Amin defterini görüyor. Sana bakıyor, eyvah bir şey yok orada böyle. Sana bakıyor, günahlar doğru görebiliyor. Ölmeden... Başka bunda pişmanlığı, işin işine yanıyor mu da berader? Ay yapacak ya. O anda tebrik kabul değil mu Yani gözden berader kalkıp da kişi bu duruma gelince, o anda tebrik kabul değil kabul mu değil? Eş yapacak anda... Koyar. Aldan anlıyor beracı. Tabii zorla canını veriyor mu Bazen kısa sürer ama çok acı oluyor ben, çok acı oluyor yani. bu Niye acı oluyor? Bir de sonra da keşi gözünün noktaya diker ben, yani. sonra gözün noktaya diker, her şeyde olur ben. Ne oluyor orada? Yerini görüyor. Ele cennetse cennette cennetkinin makamını da görüyor bu teyamlar. Mücerveri kervaba. Bak, bak senin yerin burası ben ya. Bak cenneti görüyor. O kadar makamını görüyor. Oh artık yar emin miyim? Yar emin miyim? Allah'ım al. şabu kov. Dayanamazlar bu teremler. Ruorecek bu teremler. Birader kolsun cenen mi görüyor bu Tabii Tabi diye aldın alma bu Yani onların acıma gerek. İçkiye gider, kumara gider, sada gider, cada gider. Efendim şunları, bunları her evet, ahrasızlıklar, huşlar. Aile arasındaki böyle çirçede kalan gibi oturmalar, yemiş birileri gezmede açındlar bunlar, ama bunlar bir rüya mı diyorlar? bir rüya mılar böyle? Rüya alınamaz eterini, en <gülüyor> asli <gülüyor> rüyanın fi izamatun tebhu uyuyan insan insanlar ölüm uyandı insanı böyle, ölüm geldiysel uyanıyor böyle diyorlar. Yer Genç padişahın kölesi varmış. Babadan kalma. Genç padişah. Bu genç padişah çocukluğunda o köyden eğitim görmüş. Kölü alimmiş köle. Tabi iyi insan ama köle düşmüştü. Olmuş, kadar. Bu genç padişah çocukluğunda o kölenin eğitiminde yetişmiş. İlim ondan almış böyle şey. Hocası oluyor galiba. Padişah olmuş ama yine hocası olunca sayarmış genece. Ona da alırmış salona. Bir gece oturmuşlar padişahı, başları, vezirler. Tabii konuşuyor, evet, işleri konuşuluyor böylece. şey işte, sorulmadığı için o da bunları dinlemiyor. Yükkün bir dalmış yukarıya, oturdu yerde. Yukarı dalmış. Alışa tam bakarken bir de uyanıyor böyle. Bir uyanıyor, açıyor gözünü. Bakıyor. Padişah kendine bakıyor. Utanıyor. Hayal ediyor tabi. Uyuyor. Hemen toparlanıyor. Şimdi yapıyor padişahı köleye. Uyudun galiba diyor. Sultan Sultanım affedin. Affedin buyurun. Uyumuşum. Rüya gördün galiba. Bir de uyandın. Evet rüya da gördün. Dedi ki sen bakar rüyanı. Sultanım. Ah buyurun da. söylemeyeyim. Hayır söyle. Emrediyorum. Söyle diyor. Sultanım diyor. Rüya bu ya diyor. Ben de rüyanda padişah olmuşum diyor. Rüyanda padişah olmuştum diyor. Oturmuşum tahta, taht oturum üzerine. Etrafımda başları vezirler, halkım. Saygılar, hürmetler, şunlar, bunlar böyle diyor, emirler veriyorum diyor. Yani susuyor. Şimdi paşı, peki sonra ne oldu? Ne oldu? Açtım ah, gözü baktım hadi, köleyim gelip buradan böyle. <gülüyor> padişah biliyor. Diyor ki şimdi padişah rüyadaki bu kadar olur padişah kılır. Rüya da kolay parılsaldık. Gerçeğe benzemez yani rüya parılsaldı. Açmaya gidiyor böyle. Size şey. kölen ben nasıl geçtiği için ayağa kalkıyor. Sultan aburulamadı ya. Ben diye aramızda fazlafar göremedim diyor. Nasıl olur? O da sultanım diyor. Ben gözüm açtım, açsam gidiyor. Sizi kapanıncasınız. Gelmedi. Yani gençlerim, müstehzelerimler ya yani, bir insan dünyada maddi yönden. Yani holdingte olsun, medya patronları olsun, bürokrasi olsun, üst makamda olsa kim olsun, gözünü kapadığı yerde, kapadığı yerde böyle. Uçak olabilir, yolda olabilir, gemide olabilir, her böylece <gülüyor> bir toplantı olabilir. Kişinin makamı, çevresi, nesi ne olsa olsun olsun, yani dünyanın en zengini olsun kişiye ne olsa olsun olsun. Ama gözüne kapalı, göz kapağı kapandığı anda açılmamak üzere. Hadi, yuttum, hadi. o kişi kendi cansına karışamıyor. Karışamıyor. Protokol var işte bende. Kadar ya Şu bozucun da olacak böylece üç gün sonra benim şu bozucak. Kişiyle karışamıyor. Ama yaptığı yerde aldanmışsa ahmet. Onu bir şeyi vazgeçmeden beri bir Aldanmışsa camilere düşmansa, alnı secde görmemişse, kızışısı su buluşu açıp da geziyorlarsa, böyle böyle. dinle ilgisi yoksa, bir din düşmanı kendisine oluyor, o anda onun çektiği, pişmanlık yaptığı yerden, orada böyle. Efendim işte göremiyor zaman, bedeni kımıldamıyor, kımıldamıyor, ruh, ruh, ruh, ruh olmadığı için. Ruh olmadığı için. Eğer bedeninde tam can çıkmasa, kişi mesela komoda olsa, hatta bir insan feçli olsa, feç olsa kişinin, el ayak tutmuyor, yatırmıyor vereceği, ama içinde elinizde can varsa ne olur, şöyle göz açıp kapar. Evet yani anlamında, yani duydum, duydum, anlamında bir kapanmaktan. Ama ruh tamamen çıkınca ne oluyor? Artık ruh bedene karışamıyor. Ne kesin Ruh nedir? İnsan ruh işte. Ruh İşten gören ruhdur bu şekilde. Böylece. Yani gerçekten işleri çok ama çok zahmetlerinden. Dönüş olmayan bir yol böyle O kefeni giyerken onların çektikleri kefeni, kefeni giyerken hele bazen çağdaş hanımlar kadınlar var, çağdaşlar böyle. Yani İslam'a böyle yukarıdan bakanlar, örtülere ters bakanlar, yasaklayanlar var böyle. Ve böyle çağdaşlar böyle ki giysi beğenmeyenler, altında göğrüğünde belki 100 kadar bir var. Onun sonunda hepsi kapadı. Hepsi kalıyor. O da ne yapıyor? İlkel kefen. Hiç modern şey yok modayla. Evet, Avrupa'dan özel model giysi getirler böylece. Ama sonra o sonunda ilkel bir kefen, beyaz dikişim yok, akoselutan falan. Ona sarılıyor. İlkel tabut tahta öyle koyarsın boşun uşusu yok. İcası. Yani, Damadan. Tabuta konuyor. Nereye götürüyor önce? Önce camiye musalla taşına götürüyor camiye. Ya bak. Yahtarlar. Bir de ne oluyor? Kandarın tabutuna başısa konuyor. Ekeşte havlu konuyor. Anlaşılması için bıçağı atması Ama bu ne anlama geliyor? Bu ne geliyor? Yani kadının sengisi başörtüsü. Bakın Yani son buna da aynı evvelce. Çağdaşın desin, İslam'a karşı desin, çıplak gelsin, desin, anladın, çıplak soyunsun. Sonucunda çıplak bunun kadının simgesi sonunda başörtüsü baktığında. Yani kadınsa cenaze ne kuruyor tabutun üzerine başörtüsü. Bu kadın. Kadının simgesi bu. bu yani. Erkek havlu. Evet. Haptüsü sürecek. Bu Ondan ne kadar zor cami gelmek muhtemelen. Ne kadar zorla cami gelmek muhtemelen. Namaz pişmanlara karşı böyle. Daha kabre girmeden ne kadar sorgu sual var böylece. Neleri gülüyorlar böyle. Ne adam gülüyor bunlara. Ne pişmanlığı böyle. İşleri yanıyor böyle. Önüyor yani böylece. Ne yapıyor zavallı hayranları ne yapıyorlar? Yani çiçekler, çenekler, gösteren resimleri. Bir de alkışımız var bu. Yani onun şirkini göster çek şey gösterler tabii göremezler hemen. Onları alkışlarlar böyle çene de çekler, süsler, resimler şunları bunları kendilerine tapu üzerinde alkışta efendim alkışla götürürler böylece. Nereye götürürler? Cenin çukuruna götürürler böylece. Şimdi aziz cemaatimiz gün uyanmadan insan insan olamıyor. Görüyor uyanışın beni. Önce görür. Gönülü Allah tanıyacak. Nece ne gün O benim Rabbim diyecek. Rabbim. Benim bir Rabbim var. Ona bağlanacak. Bir de tabi siz bunu yapmazsınız elhamdülillah da yine uygulayalım söyleyen bunları miladi yıl dereceden o bir evi bir şey almamak gerekir. Eğer bir insan muhtadan adeten evini her zaman altına böyle. Ama bunun dışında bu yılbaşıdır diye bir kimse bir paket şekilde alamazsın. onlar benzemek için böylece. <gülüyor> yani onlar işte çeliz yiyormuşsun. Yemeyeceksin akşam. Ama her zaman altın alırsın. Bu normal bu. Yılbaşı altına getirmeyen alabilirsin bunları böylece. Ama yılbaşıdır diye kişi aşırı bir paket şekilde alamazlar. Diye. E, yılbaşı diye özel program yapamaz bunlar. Yapamaz. Bir de bunu kutlamak Allah Kursun davete günah etti. Bu kutlama günleri beri. Hatta biri telefona mesela kutlamak olursa bunu gerekiyor günahciler. Mesela çekersi uyma gerekiyor bunları gerekiyor bunları. Yani tam bu kalma gerekiyor. Tabii bir de yangında kişi kendini kurtuldu ama elinden geliyorsa bir de gerekiyor. Denizde bile böyle. Denize düşmüş. Mesela gelmiyor. Çartışı bu oldu düşük kişi belli O yüzden biliyor kendisi. Kurtarabilir kendisini böylece. Elinden geliyorsa kurtarma var muhtemelen bana. Kurtarma gerekiyor. İnşallah az cemaatimiz bu yılbaşı bir balan güme söner inşallah muhtemelen. İnşallah. Söner inşallah. Le'lam ümmet-i hamad-i ferahsat versin inşallah. Alkı versin Meryem inşallah. Bu balan söner inşallah. İlla da'l-Fatiha.